Havariç Haricilerin Hükmü Murat Güç Ehli sünnet alimleri haricilerin itikadi hükümlerinde ihtilaf etmişlerdir. Birinci Görüş Bu görüş, azınlık alimin görüşüdür. Onların yanında hariciler, İslam milletinden olmayan, kâfir olan bir taifedir. Haricilerin kâfir olduğuna inanan bazı alimler şunlardır. Hafız bin Hacer Rahimehullah, Bari'de İmam Buhari'nin Rahimehullah bu görüşte olduğunu söylemekte. İmam Buhari, haricilerle ilgili hadisleri, bab, hüccet ikamesinden sonra haricilerin ve mülhitlerin öldürülmeleri babı altında zikretmiştir. Hafız bin Hacer, bab isminden yola çıkarak İmam Buhari'nin haricileri kafirlerden kabul ettiğini söylemektedir. Kadı İbnül Arabi el-Maliki Rahimehullah, Aride Tül Ahvezi isimli kitabında diyor ki, Sahih ve racih olan haricilerin kafir olmasıdır. İmam Kurtubi Rahimehullah, El-Mufhim Ala Şerhi Sahih Müslim kitabında, Racih olan haricilerin kafir olması yönündedir demektedir. Haricilerin sarih bir şekilde kafir olduklarını söyleyen alimlerin delilleri şunlardır. Birinci delil, İmam Buhari'de geçen rivayette Ebu Said El-Hudrir radiyallahu anh diyor ki, biz Huneyn Savaşı'nda Resulullah'la beraberdik. Allah Resulü ganimetleri dağıtıyordu. Zulhüveysira denilen adam peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki, adaletli ol ey Muhammed. Resulullah, Allah'tan kork, eğer ben adaletli değilsem kim adaletli olacak? Bu adam küfür sözü söyleyerek İslam'ını bozdu. Bunun üzerine Ömer, ey Allah'ın Resulü, beni bırak şu münafığın kafasını vurayım dedi. Resulullah ise, bırak onu. ''Ta ki insanlar Muhammed asabını öldürüyor demesinler.'' dedi. Allah Resulü devamında şöyle dedi. ''Bunun ardından buna bağlı insanlar çıkacak. Siz namazlarınızı onların namazlarının yanında küçümseyeceksiniz. Oruçlarınızı onların oruçlarının yanında küçümseyeceksiniz. Onlar Kur'an'ı okuyacaklar fakat boğazlarından aşağıya inmeyecek. Onlar okun yaydan fırladığı gibi dinden çıkarlar ve bir daha dine geri dönmezler.'' Müslümanlardan iki taifenin savaştığı bir zamanda ortaya çıkacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık bir şekilde ''Onlar okun yaydan fırladığı gibi dinden çıkarlar ve bir daha dine geri dönmezler'' sözüyle onların dinden çıktığını ifade etmiştir. Daha sonra ''Onlar okun yaydan fırladığı gibi dinden çıkarlar'' sözüyle teşbih yaparak haricilerin kafir olduğunu pekiştirmiştir. İkinci Delil İmam Buhari ve Müslim Rahimehullah'ın Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet ettiği hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle demekti. ''Bu adamın soyundan veya arkasından öyle kavimler gelecek ki, onlar Kur'an okuyacaklar ancak onların Kur'an okuyuşları boğazlarını geçmeyecek. Onlar tıpkı okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Onlar Müslümanları öldürürler de putperestlere dokunmazlar.'' Şayet ben onlara yetişirsem Adı kavminin öldürülüşü gibi onlardan kimse kalmayıncaya kadar onları öldürürdüm. Yine İmam Ali radıyallahu anh'tan gelen başka bir rivayette ise Resulullah ahir zamanda bir topluluk olacaktır. Onların yaşları küçük, akılları zayıftır. Onlar Kur'an'dan konuşacaklardır. Kur'an okuyacaklar ancak boğazlarından aşağı inmeyecektir. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Onları nerede bulursanız öldürün. Onları öldürmenizde size kıyamet günü Allah katında sevap vardır. Bu hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların öldürülmesini hem emrediyor hem de teşvik ediyor. Bir insanın öldürülmesi küfür veya işlediği kötülük sebebiyle olabilir. Resulullah'ın onları öldürün emri iki ihtimali kendisinde bulundurmaktadır. Yani haricilerin kafir olmaları veya haddi aşmalarından dolayı öldürülme ihtimali olabilir. Fakat Resulullah'ın onların öldürülmesini, ad Kavmi'nin helak edilmesine benzetmesinde onların kafir oldukları anlaşılır. Çünkü ad Kavmi sadece küfürlerinden dolayı helak edilmiştir. Üçüncü Delil Haricilerin üzerinde bulunduğu itikatları icma ile küfür olan itikatlardır. Yani hariciler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sarih rivayetler olmasaydı bile izhar ettikleri itikatları küfre girmelerine yeterlidir. Haricilerin izhar ettikleri küfür itikatlarından bazıları şunlardır. Sahabenin alamını, bilinenlerini tekfir etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği Osman ve Ali radıyallahu anhuma gibi ümmetin faziletinde icma ettiği sahabeleri tekfir etmişlerdir. Sahabeye Söğmenin Hükmü hakkında tafsiratlı bilgi edinmek isteyen kardeşlerimiz www.tevhiddersleri.com sitesinde Ebu Hanzala hocamızın, Ebu Hanzala hocamızın Sahabeye Söğmenin Hükmü ders silsilesini dinleyebilirler. Ortaya koydukları itikatla bütün ümmeti küfre nispet etmişler. Kadıiyat Rahimehullah şifa kitabında üzerinde icma edilen küfürleri sayarken diyor ki, Biz kat'en inanırız ki birinin ortaya attığı görüş bütün ümmetin kafir olmasını gerektirirse biz bunu da tekfir ederiz. Çünkü bu görüş ümmetten bir tayfe'nin hak üzere sebat edeceği ve benzeri kat'i olan nasları yalanlamaktır. Rejmi inkar etmişlerdir. Rejim, mütevatir hadislerle bu ümmette karar bulan bir esastır. Kıyamet gününde peygamberlerin ve Allah Sübhanehu ve Teala'nın izin verdiği kimselerin şefaat edeceğini inkar etmişlerdir. Şefaat de aynı şekilde mütevatir hadislerle sabit olmuştur. Kıyamet gününde Allah Sübhanehu ve Teala'nın görüleceğini inkar etmişlerdir. İkinci görüş. Ümmetin cumhurunun yanında haricilerin hükmü şudur. Hariciler bu ümmetten fasık ve bidat ehli olan insanlardır. Kafir olmayan, Müslüman olan insanlardır. Haricileri tekfir etmeyen alimler kendi görüşlerine şunlara delil almışlar. Birinci delil. Bu alimler hariciler hakkında varit olan hadisleri tevil etmişler. Her ne kadar rivayetleri, zahirleri haricilerin kafir oldukları anlaşılsa da yan karineler kafir olmadıklarını gösterir demektedirler. Onlar okun yaydan fırladığı gibi dinden çıkarlar. Arap lügatında din kelimesi hem İslam dinini hem de itaat manasına gelir. Resulullah'ın dinden çıkarlar sözü ihtimallidir. Yani İslam dininden çıkarlar veya itaatten çıkarlar ikisi de olabilir. İhtimalin olduğu yerde tekfir kesinlikle caiz değildir. Bu kaideden dolayı buradaki din kelimesini itaat manasına hamledilmesi lazım. Gelen hadisler bu şekilde anlaşılırsa haricilerin kafir olduğuna delalet etmez. Yani haricilerin ortaya koydukları mezhep emirlere karşı ayaklanmaya götürür. Emirlere karşı huruc ettikleri zaman da bu şekilde itaatten el çekmiş olurlar. Onları nerede bulursanız öldürün. Burada hangi sebeple öldürülmeleri ihtimallidir? Çünkü öldürme iki sebepten dolayı olur. Hadi ve dinden dönme. Burası kapalıdır. Bundan dolayı öldürülmelerini sadece küfre hamledilmesi doğru değildir. ad kavminin öldürülüşü gibi onlardan kimse kalmayıncaya kadar onları öldürürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ad kavmini zikretmesi onların kafir olduğuna sarih bir delil değildir. Bu hazar sakındırma babından dolayı olabilir. Nitekim Resulullah bazen insanları sakındırmak amacıyla küfür olmayan bazı fiillere küfür ismini ıtlak etmiş veya kafirlerin fiiline benzetmiştir. Buna örnek olarak zatu Envat kıssasını buna örnek verebiliriz. Tirmizi'de de Ebu Vakit el-Leysi radıyallahu anh şöyle demiştir. Huneyn günü peygamberle beraber savaşa çıktık. Biz daha küfürden yeni çıkmıştık, yolda peygamberimize dedik ki, Ey Allah'ın Resulü, şu müşriklerin kılıçlarına asıp kendisinden bereket umdukları Zatu Envat ağaç gibi bize de bir Zatu Envat yapsan. Peygamber şöyle buyurdu. Allahu Ekber. Siz beni İsrail'in Musa'dan ilah istediği gibi benden ilah istediniz. Fakat sizler cahil bir toplumsunuz. Bu kısada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin isteklerini Musa'nın aleyhisselam kavminin put istemesine benzetmiştir. Fakat bu benzetme sahabeye küfre sokmadı. Çünkü Resulullah bunu sakındırmak amacıyla söylemiştir. Haricilerin küfrü hakkında getirilen deliller kendilerinde ihtimali bulundurdukları için sarih değildir. Sarih olmayan ve ihtimalli olan delillerle haricileri tekfir etmek doğru olmaz. Bu delillerin hepsi olanların bidatçı ve asi Müslümanlar olduğunu gösterir. Tenbih Cumhurun delillerde izahata gitmeleri zahiren mantıklı ve tutarlı görünmektedir. Fakat rivayetleri tevil etmeleri yani zahirinden sarf etmeleri İslam inancının asıllarında sakatlığa götürecek bir takım hataları barındırmaktadır. Haricileri küfre nispet edenlere verilen cevaplar yanlış metotla verilmiştir. Asıl olan ayetleri ve hadisleri zahiri manalarına hamletmektir. Aynı şekilde iman, küfür, şirk, din ve benzeri lafızları asıl olan gerektirici bir delil olmadığı müddetçe zahiri manasında anlamak gerekir. Bu, herkesin üzerinde ittifak ettiği bir kaidedir. Hadislerdeki din lafzının itaat manasına sarfedilmesine dair hiçbir delil yoktur. Bununla beraber din kelimesi elif-lam takısıyla birlikte gelmiştir. Yani bilinen din manasındadır. O da İslam dinidir. Cumhur ilk olarak din lafzını itaat manasına hamledince diğer delilleri buna dayanarak tevil ettiler. Bu şekilde bozuk bir aslın üzerine naasları bina ettiler. İkinci delil Haricilerle alakalı rivayetleri aktaran sahabe, onları tekfir etmedi. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerin zahirini kastetmediğini gösterir. Çünkü sahabe, iman ve amelde ümmete ölçüdür. Sahabe, hadislerden bunu anlamamışsa, doğru olan haricilerin kafir olmamalarıdır. Şeyhül İslam İbni Teymiye rahimahullah, sahabeden şu delilleri zikretmekte. Ali'ye radıyallahu anh, bunlar kafir midir diye sorulduğunda Ali, onlar bize bâyi olan kardeşlerimizdir demektedir. Abdullah bin Zubeyr döneminde Mekke muhasara altındayken haricilerden olan Necde bin Amir el-Hanefi belli bir süre insanlara namaz kıldırdı. Abdullah bin Ömer o adam namaz kıldırdığında arkasında namaz kılmıştır. Haricilerden olan Nafi bin Ezrak İbni Abbas'ın ilim meclislerine katıldı. Fakat İbni Abbas'ın ona kafir dediğine veya kafir muamelesi yaptığına dair bir rivayet gelmemiştir. Ümmetin cumhuru bu ve benzeri rivayetlerden dolayı haricilerin kafir olmadıklarını söylemişlerdir. Cumhurun sahabeden getirdikleri nakillerin hepsi ihtimallidir. Bu nakilleri ele alacak olursak, İmam Ali'nin haricileri tekfir etmemesi fitne çıkmasından korktuğu için olabilir. Yani onların kafir olduklarına itikad etse bile fitne çıkma ihtimalinden dolayı bunu isar etmemiştir. İnsan bir şeye inanır fakat daha büyük bir maslahat nedeniyle onu ishal Bunun en büyük delili bizzat Resulullah'ın haricilerle muamelesinde görmekteyiz. Huneyn Savaşı'nda adamın biri, adaletli ol ey Muhammed dediğinde sahabe bu sözün küfür olduğuna kanaat getirdi. Ömer, bırak şu münafığın boynunu vurayım dediğinde ise Resulullah, bırak onu, Muhammed asabını öldürüyor demesinler, diyor. Burada bunun küfür olmadığından dolayı değil daha büyük maslahat ve Müslümanların birliği için ona kafir muamelesi yapmadı. Çünkü Huneyn Savaşı'nda yeni Müslüman olmuş insanlar vardı. Resulullah adamın öldürülmesinde fitne çıkma ihtimali olduğunu bildiği için serbest bıraktı. Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencisidir. Onun dizinin dibinde yetişmiştir. Bundan dolayı Ali radiyallahu an aynı tehlikeyi kendi halifeliğinde hissedince Resulullah'tan gördüğünü tatbik etmiş olabilir ki Ali bunun öncesinde Osman radiyallahu katillerine kısas uygulamamıştı. Onun için Ali kısası yapmadığında kısasa inanmıyor anlamına gelmediği gibi onlar kafir değildir dediğinde de kafir olmadığına inandığı anlamına gelmez. Ayrıca Ali radiyallahu an, Allah subhanehu ve teala'nın kafirlerle ilgili indirdiği ayetleri haricilere yorumlamıştır. De ki: Size amel bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. Kehf suresi 103 ila 104. ayetler. Sonuç olarak Ali'nin radıyallahu anh haricileri tekfir etmemesi, savaştan sonra onların çocuk ve kadınlarını esir almaması ve yaralıların peşine düşmemesi Haricilerin kafir olmadığına inandığı anlamına gelmez. Şer'i siyaseti gözeterek İslam ümmetinde fitne daha fazla alevlenmemesi için bunları yapmış olabilir. Sahabenin onların arkasında namaz kılması sarih değildir. Maslahat gereği kılmış olabilirler. Kişinin birinin arkasında namaz kılması onun Müslüman olduğuna inanmasını gerektirmez. Nitekim selef daha fazla kan dökülmemesi ve fitne çıkmaması için kafir olduklarına inandıkları insanların arkalarında namaz kılmıştır. Daha sonra namazlarını iade etmişlerdir. Haricilerin itikatları sahabe döneminde net değildi. Sahabeler onların sadece yönetime huruc etmelerine şahit olmuşlardı. Doğal olarak buna göre onlara muamele ettiler. Haricilerin diğer itikatları zaman içerisinde belirgin hale geldi. Herhangi bir fırka ne itikat ne de menheç anlamında net bir şekilde kendini ortaya koymamışken, bir alemin onları tekfir etmemesi o fırkanın kafir olmadığı anlamına gelmez. Fırkaların Tatavur gelişimi, Tevhid Dergisi 22. sayıda Bidat Taifeleri 2 yazı dizisinde tafsilatlı olarak ele alınmıştır. Üçüncü görüş Bazı alimler tahkike giderek haricileri kısımlara ayırmıştır. Umumen haricileri tekfir etmeseler de bazı fırkalarını muayyen bir takım itikatlarından dolayı tekfir etmişlerdir. Haricilerin Bidiyye Kolu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 Yani sabah namazını ve akşam namazını da bir rekat olarak kılarlar. Ümmetin icmasıyla seferde sabah ve akşam namazları kısaltılmaz. Bidiye icmaya muhalefet etmesinden dolayı tekfir edilir. Yine Bağdadi El-Farku Beynel Firak kitabında ve İbni Hazm Fisal kitabında Meymuniye fırkasının kafir olduklarını söylemektedir. Meymuniye fırkasına göre Yusuf suresi Kur'an'dan bir sure değildir. Sonradan uydurulmuştur. Sebep olarak Yusuf suresinin aşkı konu almasını öne sürerler. Aşkın Kur'an'da anlatılması imkansızdır. Meymuniye fırkası Kur'an'dan bir sureyi inkar etmesinden dolayı tekfir edilmiştir. Bu görüş tahkiki bir görüş olarak isimlendirilmiştir. Fakat hariciler hakkında yaptıkları tahkik ayakları yere basan bir tahkik değildir. Çünkü haricilerin isar ettikleri itikatların hepsi dinde bilinmesi zaruri olan meseleleri inkar etmeyi kapsamaktadır. Sahabenin tekfir edilmesi, şefaat ve recmin inkar edilmesi gibi. Görüşler arasında racih olan, Allah en doğrusunu bilmekle beraber racih olan haricilerin kafir olmalarıdır. Haricilerin ortaya koydukları mezhepleri, İslam'da bilinmesi zorunlu olan meselelerin inkarını kapsamaktadır. Haricileri tekfir etmeyenlerin nedeni fasit de olsa tevilleri olmasından dolayıdır. Örnek olarak büyük günah işleyenleri tekfir ederken kendilerine Maide suresi 44. ayeti delil almışlar. Onlara göre sahabe tahkimi kabul edip büyük günah işlemelerinden dolayı kafir olmuşlar. Bu alimlerin bu şekilde haricileri temize çıkarmaları doğru değildir. Nitekim yeryüzünde her batıl ehli naslı.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 Hristiyanlar ayetteki ''Kendisinden bir ruhtur'' lafzına dayanarak İsa'nın Allah olduğunu iddia ettiler. Yine hululiyet taifesi Allah'ın insanların bedenine hulul ettiğine inanmak, ümmet bu taifenin küfründe icma etmiştir. Bununla beraber bu taife hulul inancına ''Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz O sizinle beraberdir.'' Allah yaptıklarınızı görendir ayetini ve bu manadaki naslara tevil ederek delil alırlar. İslam alimleri bu tevillerin hiçbirini kabul etmemiştir. Tevilin geçerli olması için kendinde şu şartları bulundurması gerekir. 1. Konuyla alakalı olması lazım. 2. Kendinden daha muhkem olan bir nası muhalif olmaması lazım. 3. Arap lügatında bu tevilin bir veçhi olması lazım. 4. İslam'da sabit olan asıllardan birine muhalif olmaması lazım. Kulûliye buna asları hulûla ve ittihada tevil ederek delil alınca İslam alimleri buna karşı çıkmışlardır. Çünkü hulûl inancı İslam'ın en temel aslına Allah Allah'tır, kul kuldur. Allah yaratan, kulsa yaratılandır. Muhaliftir. Bundan dolayı tevilleri reddedilmiştir. Haricilerin de ortaya koydukları bütün inançları İslam'da sabit olan asıllara aykırıdır. Bu konuda tevilleri olsa da yaptıklarıyla küfre girmiş oldular. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 29. sayısında yayınlanmıştır.